Kavanozdaki Yıldız Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri Hazırlayan ve İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dayız. Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Merhaba. Merhaba herkese. Haluk burada, Fethiye burada, ben İsmail buradayız. Ee, geleceği şu anda yaşıyoruz zaten. Saldırılmış olarak. <Gülüyor> Gelecek hızlı geldi. Çok hızlı bir şekilde geldi. Zaten böyle gelmeseydi, hazırlansaydık bu kadar datlı olmazdı herhalde. Doğru. Bundan iki sene önce bir program yapmıştık burada. Ee, Umut'la. Umut şirketini, dokuz kişinin çalıştığı şirketi boşaltıp herkese evine göndermişti sevgili arkadaşımız. Ve bunun nasıl gerçekleşebildiğini bize anlatmıştı. Kısa sürede bir software ayarlayıp herkese evden çalışmasını sağlamıştı. 15 gün sonra bir kafede buluşup nasıl geçtiğini anlattıklarında birbirlerine anlattıklarında şaşkınlık içerisinde ya çok daha çabuk bitiyor işte işler vesaire diye daha memnun olduklarını mutlu olduklarını işte ah bizde ne kadar güzel herkes bunu yapabilse keşke diyor idik. Bazılarımız <gülüyor> <gülüyor> diyor idik. Evet bugün konuşacağımız şey bu ee, yeni hayatın bize dayattığı şu anda da kaydı yapış şeklinde de olduğu gibi artık online sosyal mesafe demiyoruz değil mi? Fiziksel mesafeyi koruyarak, evet. Fiziksel mesafeyi koruyarak hayatımızı sürdürmenin en önemli parçalarından biri haline geldi. Sadece bizim değil. G7 toplantısı bile artık online yapıldı. Yapılabiliyormuş demek ki arkadaş. E, vallahi yapılıyor da benim duydum, <gülüyor> yani gördüğüm kadarıyla. Bazı kritik toplantıların yapılmaması için de bir gerekçe haline e, dönüştürülebiliyor bu aynı zamanda. İşte ne bileyim mesela iklim zirvesini, zirvesini e, ertelemek gibi. Ondan sonra G20 mi, ne o, o kadar da olmaz 7 kişi biz birbirimize yeteriz e, gibi bir e, opsiyon da var ellerinde. Bu da herhalde hoş bir şey. Ama ben şeye şaşırdım. iki gün önce galiba e, meclis toplandı ya Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bayağı fiziksel olarak toplandılar 500'ü aşkın kişi ve maske kuralı kondu. Herkesin maskesi böyle boynunun altında falandı, çoğunun öyleydi. Ellerine biraz kolonya sürüp yine orada dip dibe oturdular, konuştular yani. Demek ki o kadar kişiyi alacak bir program bulamamışlar henüz. <gülüyor> evet, e, herhalde o programla ilgili bir sınırlama değildir diye düşünüyorum. Neyse. Muhtemelen, muhtemelen. Evet. Sadece büyük toplantılar gerçekleşmiyor. Ee, tabii artık insanlar günlük artanındaki sosyalliği de sağlama için bunu yapıyorlar. Yapıyoruz. İngiltere'de meyhane sofralarına katılıyorsunuz. Katılık <gülüyor> <hayatlarımız. gülüyor> Evet. Arka planda meyhane gürültüsü de geliyor. Üstelik dört farklı masaydı bizim katıldığımızda. Dört farklı masada insanlar her masa kendi içerisinde konuşurken diğer masayla diğer masanın ne konuştuğunu duymadan e, konuşma imkansı da masa masa dolaştılar. Evet, fikrin kimin olduğunu da söyleyelim de krediyi verelim. Arkadaşımız bu programın önemli fikir e, üstadlarından Tan Morgül'ün. E, açık Radyo programcısıdır kendisi. Evet, İstanbul Elsewhere diye bir oluşumları var. Mehmet Ali Alabora ile beraber ikisini yürütüyor. Ve birçok insanda katkıda bulunduğu. Onlar haftada birkaç akşam yapmaya devam ediyorlar. Siz de deneyebilirsiniz belki. Davet edilmeyenler e, belki üzülebiliriz. Sende <gülüyor> <onu. gülüyor> <Benim> <gülüyor> masamızı kurarız. Öğrendik yöntemi. Peki. Son e, ben de küçük anını söyleyeyim. 10 e, senedir buluştuğumuz arkadaş grubuyla 8-9 e, kişi, kişilik sohbet yapıp bu kadar hep beraber sohbet edebildiğimiz olmamıştı. Ya. Gerçekten. Masanın bir köşesinde gruplaşmalar olurdu hep. Ama şimdi Herkes birbirini dinlemeyi, konuşurken dikkatli konuşmayı, yani herkesi bekleyerek konuşmayı e, öğrendi. Hepimiz de 4-5 saat sohbet edebildik. Bu da ilginç bir şeydi tabii sonucunda. Peki, e, herkes bunu yaşıyor. E, biz bugün bunun artık gelecekte nasıl yansıyabileceğine dair biraz konuşalım. Neler olabileceğine dair biraz konuşalım. Şu anda e, her ikiniz de yoğun bir şekilde bu işin en çok kullanıldığı alanda eğitimde görev oluyorsunuz. Hatta Haluk programı girmeden önce söyledi. Bir gün rekor denemesi yapmışsın yanılmıyorsun. <gülüyor> Herhalde benden daha ileri vardır canım. Ben dokuz saat kendi rekorum diyeyim. Dokuz saat. Yani bunun bir, iki, üç tanesi dersti. iki tanesi de toplantıydı. Yani hepsi keyifliydi gerçi ama toplantı özellikle çok iyiydi. Aslında ben tabii çok kıdemli bir online eğitim eğer konuşulacaksa yani. Tabii konuştuğumuz eğitimin çok ötesinde. Ama ben ilk online dersimi 2005 yılında vermiştim diye hatırlıyorum. 2005-2009 arasında düzenli e, ders verdim. O zaman 2005 tekrar, yılında şöyle... internet var mıydı Hücük'cüm? <gülüyor> i̇nternet vardı. <gülüyor> Fakat şöyle oluyordu dersler. E, görüntüsüz. Yani ben konuşuyordum. Ondan sonra işte şey e, slaytlar ve ders malzemeleri önden dağıtılmış oluyordu. Öğrenciler okuyup geliyorlardı. Ee, öğrenciler de yazarak görüşlerini bildiriyorlardı. Ben de şaşı oluyordum tabii onu yaparken. Ama görüntü e, iletilmeyince onun ayrı bir lüksü oluyordu. Çünkü mesela bardan ders yapabiliyordum. <gülüyor> <gülüyor> yazarak. Şu <gülüyor> bu falan filan. Ee, hoş oluyordu. O, o, o 127 kişilik bir sınıf. Yani orada da öyle bir 130 hatta 130 küsur kişinin katıldığı bir tartışma yarattım dersler oldu. Yani mikro ekonomi dersi veriyordum orada. Hı hı. Dolayısıyla aslında bu eski bir şey, hayal dediğim Şimdi bile buna geçmek zorunda kalmadı. Tabii benim sonra o deneyimim devam etti. Hatta bir ara bir online üniversite girişiminin de içinde olduğum tümüyle. Çok ilginç. Yani biraz bu merak edilendiği bir konu. Yani çünkü eğitime baktığımızda aslında eğitim en az teknolojiden etkilenen e, sektör, en az etkilenen sektörlerden bir tanesi. Yani e, böyle bir geniş zaman dilimi içerisinde baktığımızda her türlü iş yapma biçimi teknolojinin sayesinde çok ilerledi. Ama eğitim hariç, biz hala kara tahta belki biraz beyaz oldu işte. Hala kara var ama yani bir sürü yerde, üniversitelerde falan. Ama çok da fazla şeyin değişmediğini görüyoruz. Yüz yüze eğitim... Bırakılmıyor. Tabii ki bunun kendine özgü nedenleri var ama online eğitim mi yoksa e, yüzde eğitim mi sorusu epeyce tartışıldı. Sonunda bir parça bu e, bir sonuca bağlandı gibiydi önce. E, şöyle bir e, Galatasaray'dan e, bizim de öğrencimiz olmuş bir arkadaşımızın e, envayuda doktora yapıyordu o zaman o vesileyle çok yakından takip ettiğim bir experiment, bir deneysel e, bir deney kurdular ve onun e, sonuçlarını e, National Bureau of Economic Research diye yani çok büyük, önemli bir yerde de yayınladılar. Deney şöyle, NYU'da yani New York University'de e, 840 küsürdü yanlış hatırlamıyorsam, öğrencinin katıldığı bir programda e, şeyi işte yarısı, tam yarısı e, online eğitim araçları, diğer yarısı da örgün eğitim araçlarını kullanarak e, eğitim aldı. Aynı hoca, aynı şey, bütün her şeyle işte malzemesiyle, hocasıyla, e, ders işleniş şekliyle tamamen birebir aynı e, örgün eğitime katılanlar ve şeye katılanlar, e, online eğitim Sonunda aynı sınava e, girmişler bir sömestrini okuduktan sonra. Ve sonuç itibariyle e, başarı öğrenme yeterlikleri bakımından e, ve de işte e, sınav başarısı bakımından istatistiki bir farklılık olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla bu aynı içeriği aynı kişiler tarafından online vermekle e, örgün vermek arasında e, bir fark olmadığı ortaya çıktı. Tabi ki bir, şey, bir şey girebilir mi buraya? E, tabii burada bakılan kriter, ak kriter akademik başarı kriteri. Hı hı. Evet sadece. Yani evet. sonucunda o sınavdaki başarı olup olmaması. Demek evet. ki buradan şey söyleyebiliriz. Üniversitede derslere girmek zorunlu gerekmiyor. Hemen itiraz <gülüyor> e, ediyorum. Hemen şerif yapıyorum. Ben şey, şeyin ya. Yani kriter olarak sadece akademik başarı kriteri alıyorsak belki böyle bir sonuca ulaşamazız. Ama belli ki bu iş sadece akademik başarıyla ilgili bir şey değil. Hatta akademik başarı değil sadece ölçtüğü, içerik bilgisi, content knowledge dediğimiz şey yani sınavın ölçebildiği şeyler, yani en büyük şey o aslında. Evet. Ama sosyal etkileşimlerin her yaş grubunda bambaşka öğrettiği beceriler var. Bu, tabii bu, bu deneyin tek amacı e, gerçekten online eğitim örgün eğitimden daha mı e, zayıf kalıyor bu işte beceriyi aktarma konusunda, öğrenme bilgisi, öğrenme becerisi konusunda bir eksiklik yaratıyor mu diye de. o sorunun cevabını hayır diye verdi ama tabii tartışma devam ediyor. E, çünkü burada şöyle bir şey de var. Bu e, örgün eğitimdeki sınıf ortamını online'a taşıyarak yapılmış bir şey. Öz, şeye, online eğitime özgü içerik üretilmiş falan değil online eğitime özgü içerik üretildiği zaman online eğitimin öne geçme ihtimali de var zaten bence. Ee, ama bu işte senin az önce işaret ettiğin gibi her şey demek değil. Tamam. Ders aldın verdin, geçtin, öğrendin. Bunu yapmak mümkün olabilir online'da. Ama üniversite bir bütün. Yani sadece dersten ibaret bir şey değil. İşte arkadaş çevresi, hocayla ilişkiler, sosyalleşme ortamları, şunlar bunlar. Onlar da ayrı bir öğrenme becerisi bütünü içerisinde sayılması gereken özellikler. Bunu Fethi'ye zaten birazdan açacaktır herhalde. Dolayısıyla bu tartışma şuna bağlandı. En güzeli mix eğitimdir. Karma, yani, hibrit. Karma, hibrit. Hem online araçlarını kullanalım hem örgün olsun böylece bütün şeylerden faydalanalım. Ama bu aynı zamanda bir avantaj da yaratıyor tabii. O avantajda örgün eğitime ayrılan saatlerin fiziki olarak bir saatlerin sayısı düşebiliyor. Çünkü zaten online eğitimde e, yönlendirilmiş uzaktan çalışma yapma imkanı verdiği için böyle bir avantaj oluşuyor. Şimdi Türkiye'de buna karşı bir direnç vardı. Özellikle de bence şeyden kaynaklanan, e, yokten kaynaklanan bir direnç vardı. Yani yok bu işin nedense... E, İki, üç merkezde e, toplanması ve öteki taraflarda pek fazla da e, şey yapmıyordu, ulaşmasını istemiyorlar istemiyordu. Ama şimdi biraz mecbur kaldık. E, üniversitelerin e, büyük bir kısmı, bu işe istekli üniversitelerin tamamı kapasite oluşturmak için harekete geçmiş oldu böylece. Bunun önemli sonuçları olacaktır ve önümüzdeki dönemde Türkiye'de yüksek öğretimin e, şemali değişecektir diye düşünüyorum. Ben de... E Birazcık şey, e, zıt bir argümanla konuyu devam ettirmek istiyorum. İki tane şeyle. Bence bu süreçten sonra yüz yüze birebir öğretmenle yakın ilişkiler kurabildiğin eğitimin, özellikle e, yüksek öğretimin öncesindeki eğitimin, K12 dediğimiz ilk öğretimde, hatta belki de lisedeki eğitimin e, kıymeti daha çok anlaşılacaktır. Orada öğretmenlerin yaptığı işin, her bir çocukla kurdukları etkileşimin ve sınıf ortamının, atmosferinin çocukların iyi olma hallerine katkısı daha çok anlaşılacaktır. Çocukların okula gittiklerinde sadece bilgilerinin arttığı değil, işte arkadaşlık ilişkilerinin, çocukların ve gençlerin arkadaşlık ilişkilerinin, sağlıklarının, bir sürü becerilerinin e, ve belki de evdeki bazı kötü ortamlardan kurtulma şanslarının arttığı anlaşılacaktır. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışıyorum bildiğiniz gibi, yabancı diller yüksekokulunda bu ...online eğitime geçme kararını çok hızlıca veren okullardan birisiydi, üniversitelerden birisiydi. Hatta Gök'ün duyurusundan önce bile hemen tatil etmişti üniversiteyi bir ay önce. Orada biz forumda çok sık yazışırız bütün hocalarla. Biraz daha demokratik bir karar alma süreci mekanizması var. Orada bir hocanın yazdığı bir kavram çok hoşuma gitmişti. Bu online eğitim mi, uzaktan eğitim mi, yarı online mı Ne yapıyoruz biz burada? Onu tanımlamaya çalışıyorduk. Biraz bir sakin olun. Bu bir acil durum eğitimi diye uyarmıştı hepimizi. Bir, yani kendimize gelelim diye. Hatta sanıyorum yurt dışındaki eğitim bloklarında da bu konuşulmuş, tartışılmış. Şöyle isim bulmuşlar. Emergency Distance Education. Acil durum uzaktan eğitimi diye. <gülüyor> Çok iyiymiş. Yani biz birazcık hayatlarımızı mula vermek zorundayız, uzaklaşmak zorundayız ama bir yandan da öğrencilerle bağımızı devam ettirmek zorundayız. Esas amacımız eğitimi aynı kalitede vermek değil. Herkes bunda hemfikir. Öğrencilerin öğrenme kaybını azaltmaya çalışıyoruz ama sınıf bağlarını da, grup bağlarını da korumaya çalışıyoruz ve bu süreci en az hasarlı atlatmaya çalışıyoruz. Ben bunun Tamamen bir online eğitim olduğu konusuna katılmıyorum ve tam tersine yüz yüze eğitimin kıymetinin çok daha fazla anlaşıldığı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Evet, ben tahayyül edemiyorum zaten. Özellikle e, ilkokul, ortaokul, lise çağlarında temas, gerçekten temas etmeden bir eğitimin, kelime anlamıyla bir eğitimin gerçekleşebilmesi bana mümkün gelmiyor. Sadece biraz önce konuştuğumuz gibi akademik bilgi aktarımı belki söz konusu olabilir. Ee, bu bir şekilde çözülecektir muhtemelen. Yani, belki orada da e, yarım birlikte, yarım online olarak ama mutlaka eklenecek değil mi artık hayatımıza arkadaşlar? Yani bu, artık bundan çok dönüş olacağını düşünmüyorum ben. Valla ben çok kişiden duyuyorum. Yani e, çünkü şimdi normalde tabii Fethiye haklı Yani bir online, herhangi bir dersi online ee, ders kıvamına getirebilmek için dersten önce bir, bir buçuk ay e, çalışmak gerekir. Çaba harcamak gerekir. Bunun bir bölümü var. var teknoloji tasarımı, evet. eğitim teknolojileri tasarımı diye ayrı bir bölümü alanı var yani. Evet. Dolayısıyla orada işte içerik üreteceksiniz, bilmem ne yapacaksınız, planlamayı ona göre yapacaksınız falan filan. E biz bir çarşamba e, online eğitime geçiyoruz diye haber geldi. Pazartesi ders vermeye başladık. Dolayısıyla bizim yaptığımız işte ömürce... Bir, bir acil durum eğitimi gibi. Biz kervan da e, eldeki şeylerde taşıdık. Şimdi bu hayatımız Ama... öğrettiği e, sözünü kestim de Haluk. Bu hayatımızda öğrettiği en önemli şeylerden biri de bu. Lan birdenbire bir şey harekete geçirip bazı şeyleri gerçekten becerebiliyormuşuz da belli ki. E, bu süreçte herhalde o ünlü sözümüze başvurup kervanı yolda düzeltmeye çalışacağız. Muhtemelen öyle gözüküyor. Elbette bir sürü şey Birçok şey normale dönecek ama birçok şey de bugünün izlerini taşıyacak. Bu arada tabii güvenlik konusunda da çok ciddi uyarılar geliyor bildiğim kadarıyla. E, hatta bir takım kritik toplantıların hack edildiğine dair e, duyumlarımız da var. E, en çok kullanılan programlardan bir tanesi Zoom mesela. Baya bir haber geldi sağdan soldan. Vallahi bizim kılıflar açık. Yani isteyen gelip kılılabilir diyerek, yönekle uğraşıyorlar ki bilmiyorum ama toplantı meselesi bilen için. <gülüyor> Gerçek bir akademi diyorsun Haluk. Valla <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. E, Boğaziçi de tartışıyor bu meseleyi. Okulun ilk böyle şey yaptığı, hani hızlı karar vermek adına ilk Moodle sistemine entegre ettiği e, araç buydu. Zoom'la Moodle'ın entegrasyonu zannediyorum nispeten daha kolay. O yüzden bize de onun eğitimlerini verdiler. Ama biz o eğitimleri alıp kendi derslerimizi hazırlanmak için bir süremiz vardı. O sürede dünyadan bir sürü böyle haberler duymaya başladık. Amerika'da, New York'ta eğitim dairesi, eğitim bakanlığı, eyaleti okullarda kullanımını yasakladı. İşte başka Kuzey Avrupa ülkelerinde de yasaklandı. Çünkü hem iki tane sebepten dolayı yasaklandığını okudum. Birincisi... Biraz güvenlik açıkları vardı. Onları sonra elinden geldiğince kapatmaya devam ediyor gönderdiği güncellemelerle. Ama mesela sohbet kısmı, chat kısmından öğrenciler link paylaştığında o linkler eklenip işte böyle zoom bombing dedikleri bir şey yapıyorlarmış. hiç tanımadığınız insanlar o derse giriveriyorlarmış. Derse sabot ediyorlarmış. Amaçları eğlence mi artık verip yani hırsızlığı mı, korsanlık mı bilmiyorum. Bir bu mesele bir de ikincisi de Tabi öğrencilerle bu dersleri yapabilmek için herkesin bilgisayarında yüklü olması lazım ama e, çocuklar öğretmenlerle dersi bittikten sonra kendi aralarında orada sohbet etmeye devam ediyorlar ve o sohbetlerde çok yani bilgi güvenliğini e, şey yapan, ihlal eden şeyler birbireyle paylaşmışlar, bir, bir e, siber zorbalığa maruz bıraktıkları çocuklar varmış. Bu bizim gözetimimiz altında değil, kontrol edemediğimiz durumlar var burada. Üstelik bilgisayarımızdaki verileri de topluyor ve e, Haluk daha iyi bilecektir. E, paylaşıyor, satıyor yani bunun üzerine kurulu bir yer. O yüzden bir tartışmalar devam ediyor. Ama Zoom bir açıklama yaptı. Bütün bunları düzeltmek için uğraşıyoruz. Güncellemeleri takip edin diye biz mecburen bu platformu kullanmaya devam ediyoruz açıkçası eğitimde. Aslında sadece bu bahsettiğimiz platform değil, diğer bütün e, görüntülü, evet. görüntüsü, sohbet yapabildiğiniz platformların temel kuruluş amacı Neyi toplamak? Değil mi? Haluk onu söylüyordun sen programda. Yani evet evet. Yani bu Zoom'un iş modeli bu ama. Yani diğerlerinden farklı. Mesela Jitsi var. Jitsi zaten open source bir program. Onun öyle bir e, merkezi yok, toplaması yok falan filan. Yani e, çok şeyi zaten e, erişilebilir durumda. Kontrol etme imkanı var. Ama Zoom'un e, iş modeli bu. Yani e, kullanıcıların birisini satmak ya da işte Buradan bir ticari çıkar elde etmek üzere e, kurulmuş ve Facebook'la anlaşmalıydı. Facebook alıyordu bunun şeyini. Ama işte CEO'su açıklama yaptı bu geçenlerde. Çünkü e, 5 milyon kullanıcı varken aralık ayında 2019'un aralığında şu anda 200 milyon günlük kullanıcıya e, ulaşmıştınlar. Dolayısıyla kendi başlarına büyük bir potansiyel <gülüyor> yarattığını görünce bu paylaşma, veri, satmaya dayalı iş modeli bir engel oluşturmaya başladı çünkü bu çok bütün dünyada yayılmaya başlayınca. Bunun üzerine onlar da Facebook anlaşmayıp test ettiklerini açıkladılar. İşte güvenlik açıklarını kapatmak için de uğraşıyoruz. Başka hiçbir projede geliştirmeyeceğiz. Sadece bunu ıı, kapatmak için uğraşacağız bu güvenliği Yani ıı, bütün ıı, kadroları bu iş için ıı, ayırdık dediler. Ama tabii ne kadar çok ıı, güvenilir ne olur ne onu bilemem. Ben olsam toplantımı buradan yapmam. <gülüyor> <gülüyor> ya kritik toplantılar, birçok kritik toplantılar e, buradan yapılıyormuş bildiğim kadarıyla. E, hatta hükümet düzeyinde bakan toplantıları da yapılmış. E, İngiltere'de de e, diğer -in. bazı ülkelerde de, Amerika'da da. E, ama şey sonucunda buradan bir iddia da şu ki işte koronavirüsün e, yayılım takibine dair veriler topluyorduk e, da deniyor. E, tabii daha tabii. Çok, ilk başta Çin'de örgütlendiği için bu program hem fazla kullanım yeri orası olduğu için e çokça da hacker ve istedikleri gibi veri toplamaya da yol açmıştır. Bunları da aklımızda tutmak gerekiyor tabii tüm bu süreçte. Sadece bu bahsettiğimiz programda değil, diğer programların hepsinde ama biraz önce sen söylemiştin Haluk. Açık e, kaynaklı bir program var. Cid. Evet. <gülüyor> ee... Herhangi bir kişisel bilgi vermeniz gerekmiyor, kayıt olmanız gerekmiyor. Sadece açıyorsunuz yeni, yeni bir görüşme başlat diyor. Tabii ki kamerayı falan açmak durumundasınız. Ee, eğer isterseniz görüntülü başlatmak. Sonra o linki arkadaşlarınıza gönderiyorsunuz. Kimseden gene kimlik bilgisi istemiyor. O linkle giriyorsunuz. Kaydetmek isterseniz kaydediyorsunuz bir yere. İstemezseniz o toplantı sonsuza kadar yok oluyor. Evet dediğimiz gibi e, yolda bir sürü açıklar kapanacak. E, yeni yollar bulunacak demek ki. Tabii ki. Yani deneye yanına öğreniyoruz bunları. Öyle gözüküyor. Evet. Ee, bugün başka sohbetler de e, ettiğimizde şu çıkmıştı ortaya. Evden çalışabilen e, meslekler, öğretmenlik ve psikologlar, psikiyatristler ve psikoterapist yapanlar. E, hadi bunları kenara koyalım. Birkaç tane daha vardır. Bunun dışındaki bütün meslekler demek ki biyolojik ihtiyacımızı... Karşılamıyormuş bizim. Ben şu anda onu söylüyorum yani kızacaklar belki bana ama şu anda sokakta olan insanlar, olmak zorunda insanlar, insanlığın biyolojik ihtiyacını karşılayan insanlar gibi geliyor bana. Çiftçi, üretici, tekstilci, lojistikçi. Ee onlar olmazsa gerçekten temel ihtiyaçlarımızın karşılanmayacağını aslında görebiliyoruz. Sokakta olmak zorunda kalan, evden çalışamayacak olan kişiler işte doktoru da, demin saydığım meslek grupları da aslında bu hayatın biyolojik ihtiyaçlarını karşılayan temel e, iş grupları. Ve tabii şunu da not düşünelim. Burada şey çıkıyor ortaya. Onların aldıkları ortalama kazançları onların kazançları ile e, evden şu anda çalışabilenlerin kazançları arasındaki farkı da herhalde altını çizmek gerekiyor. E, önemli bir fark olduğunu hepimiz biliyoruz. Kaldı ki bugün evden Bugün işe gitmek zorunda olan insanların bu hayata etkisini, katkısını nasıl da atlıyormuşuz? Toplum onların e, omuzları üzerinde yani gerçekten durmaya e, duruyormuş hakikaten de. Hepimizi sağlıklı kılan, tok tutan, elektriğimizi, suyumuzu aksatmadan bu hizmetlerimize ulaşmasını sağlayan o insanlar gerçekten minnettar olmamız gerektiğini anladığımız durumlardan birisi. Evet, online hayırlısı. online'da modernlik yaşıyoruz ama yine bu sürecin bize gösterdiği, çıplak olarak gösterdiği gerçeklerden biri de bu. E, bu modernliği nasıl, modernlik tırnak içinde söyledim, bu teknolojiyi kullanımını nasıl adapte edeceğiz, nasıl yerleştireceğiz? Bunu da zaman içerisinde tekrar, umarım unutmayız tabii bu e, farkı. Bugün dışarı çıkmak zorunda olan, e, çalışmak zorunda olan insanların niyetini. Umarım unutmayız. Çok doğru. Böyle, böyle bir trelim dilerseniz bu haftanın programını. Ee, çok çok bence iyi bir nokta yaparmak bastın İsmail. Ama ben önümüzdeki programda eğer bu konudan konuşmaya devam edeceksek şeyi de hatırlatmak istiyorum. Biz iki yılı geçti sanıyorum bu programı yapmaya başlayalı. Yapay zeka... Dan insanlar korkuyorlardı işlerimizi elimizden alacak mı diye. Yüksek insan zekasının evet. ama hepimizde çoğu insanı en azından işsiz bırakan şu anda bir tane virüs. Onu da hatırlatmak istiyorum. Ya daha dün Mars'a gitme planları yapıyorduk biz. Evet. <gülüyor> Gidiniz veya kolay değilim. <gülüyor> Peki. E, herkese çok teşekkürler emeği geçen insanlara bu yayın için. E, bütün dinleyicilere mümkün olduğunca evde kalın, sağlıkla kalın. Diyoruz haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kavanozdaki Yıldız. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.